Başarar'al umuri muhtasatuhha ve kullu muhtasatin bidan ve kullu bidatin dalale ve kullu dalaletin finar. Beyda şerhinde 2. ciltteyiz. 1065 numaralı rivayette Resullere İman bölümünden devam ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın putlarla olan kıssası. Es-Süddi rahimullah dedi ki: Yeryüzünün doğusuna ve batısına hükmeden İlk hükmeden Nemrut bin, Kenan bin, Kevşen bin, Sam bin Nuh'tur. Yeryüzüne hükmeden dört kişi vardır. Nemrut, Süleyman bin Davud, Zülkarneyn ve Buhtun Nasr. Bunlardan ikisi Müslümanlardan, ikisi kafirlerdendi. Buhtun Nasr, Yahudilerin, Yahudilerin Mısır'dan çıkarıp süren, onların devletini yıkan kişi, Babil hükümdarı. Nemrut rüyasında güneşin ve ayın ışığını bastıran bir yıldız görünce bundan korktu Ve sihirbazlarla kahinleri çağırıp onlara bunun yorumunu sordu Ona senin idaren altında olan yerden seni ve mülkünü yok edecek biri çıkacak dediler Nemrut o zaman Babil'deydi ve kadınları orada bırakıp erkekleri yanına alarak başka bir şehre gitti Doğan erkek çocuklarının öldürülmesini emretti Şehirde bir işi çıkınca bu işi için sadece İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer'e güvendi ve onu şehre göndererek sakın ailenle birlikte olma dedi. O da ben dinimi bu yolda feda edemeyecek kadar kuvvetliyim dedi. Azer şehre gidip hanımını görünce nefsine hakim olamadı ve onunla birlikte oldu. Hanımıyla ile Kufe ile Basra arasında Ur denilen şehre kaçtı. Hanımını bir mahsene koyup belli aralıklarla ihtiyaçlarını giderdi. Uzun zaman geçip de Nemrut'a bir şey olmayınca Nemrut sihirbazlar yalan söyledi. Memleketinize geri dönün dedi. Herkes geri dönünce İbrahim Aleyhisselam doğdu. Azer her gün ona vuruyordu. Çabuk gelişmesinden bir hafta bir ay gibi geliyordu. O büyük geliştiğinde Nemrut'ta olanları unutmuştu. İbrahim Aleyhisselam'ı anne ve babasından başka kimse görmedi. Azer arkadaşlarına benim gizlediğim bir oğlum var. Onu getirsem krala haber verir misiniz dedi. Onlar hayır dediler. Azer gidip İbrahim Aleyhisselam'ı mahzenden çıkardı. İbrahim babasına gördüğü hayvanların ve yaratıkların isimlerini soruyor. O da şu devedir, şu sığırdır, şu koyundur diye, diye söylüyordu. İbrahim Aleyhisselam bu yaratıkların muhakkak bir Rabbi olmalı dedi. Mahzenden güneş battıktan sonra çıkmıştı. Başını semaya kaldırınca yıldızı gördü ve bu benim Rabbim dedi. Yıldız kaybolunca ben kaybolanları sevmem dedi. İbn-i Abbas radıyallahu anh'a dedi ki İbrahim Mahzenden ayın sonunda çıktığı için yıldızdan önce ayı göremedi. Gecenin sonunda ayın doğduğunu görünce bu benim Rabbim dedi. Ay kaybolunca Rabbim beni hidayet etmezse andolsun ki sapanlardan olurum dedi. Sabah olup güneşi doğarken görünce bu benim Rabbimdir, bu daha büyük dedi. Güneş kaybolunca da ey kavmim doğrusu ben ortak koştuklarınızdan uzağım dedi. Burada Enam suresindeki bahsediyor. 74 düncü ayetten sonraki şeye işaret var İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına işte çıktığı zaman yıldızı görüyor Rabbi diyor. bu benim Rabbim sonra güneşi görüyor oraya işaret var burada da süddiden tabindendir görüldüğü üzere İbrahim Aleyhisselam'ın mahsende büyüdüğü kimseyi görmediği Ondan dolayı çıktığı zaman bu şekilde bir akıl yürütmeler Rabbini aradı görülüyor. Bu konuda hani çok yorumlar var, akli reddetmeler var. Burada bu rivayet bunu açıkça gösteriyor. Allahu Teala ona teslim ol buyurduğunda o alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bakara suresi 131. ayet. Bundan sonra İbrahim aleyhisselam kavmini İslam'a davet edip uyarmaya başladı. Babası put yapar ve satması için onları oğluna verirdi. Hani bunu da rıddeden var mesela. Yani bir peygamberin babası put yapamaz gibi bir gerekçe koyan var bu kelamcılardan. Bunların hiçbir dayanı yok yani. Nebi aleyhissalatü vesselamın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleminde babası kendi itirafıyla benim annem benim babam da ateştedir diyor. Bir beliyle konuşurken. İbrahim Aleyhisselam bunları satarken hiçbir zararı ve faydası olmayan şeyleri kim satın alır diye bağırırdı. Diğer kardeşleri putları satıp dönerken İbrahim satamadan dönerdi. Sonra İbrahim Aleyhisselam babasını Meryem suresi 42. ayette geçtiği üzere Babacığım işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeyleri niçin tapıyorsun diyerek İslam'a davet etti. Babası da yine ayetin devamında İlahlarımdan yüz mü çeviriyorsun ey İbrahim? Eğer buna son vermezsen seni taşlarım bir süre benden uzaklaş dedi. Buradaki ayette geçen Meliyya kelimesi ebedi olarak demektir. Veşçurni Meliyya diye geçiyor yani benden ebedi olarak uzaklaş hecret. Sonra baba ona dedi ki ey İbrahim bizim bir bayramımız var bizimle beraber çıkarsan elbette dinimizi beğeneceksin. Bayram günü geldiğinde halk çıktı. İbrahim aleyhisselam da çıktı. Yoldayken içine bir şey düştü ve ben hastayım dedi. <gülüyor> yani bayrama gitmemek için. Onların bayramını Ayaklarından rahatsız olduğunu söyledi. Onu yürüttüler. Yere yıkıldı. Onlar ilerlediklerinde en arkadakilerine seslendi. İnsanların en zayıfları kalmıştı. Dedi ki, Allah'a yemin olsun siz ardınızı dönüp gittikten sonra putlarınıza muhakkak tuzak kuracağım. Enbiya suresi 57'de böyle diyor İbrahim aleyhisselam. En arkadaki kişi onun bu sözünü işitti. Sonra putların bulunduğu eve gidip onların büyük bir salonda olduğunu, büyük bir putun da salonun kapısına doğru döndürülmüş olduğunu gördü. Büyük putun yanında ondan daha küçük bir put ve diğerleri de aynı şekilde büyükten küçüğe yan yana kapının yanına kadar dizilmişti. Putperestler putların önünde bayramdan dönüşleri sırasında yemek maksadıyla yemek bırakırlar ve döndüğümüzde ilahlarımızın bereketi yemeğimize geçip ve yemeği böyle yeriz derlerdi. İbrahim aleyhisselam putlara ve önlerindeki yemeğe bakıp yemez misin dedi. Putlar cevap vermeyince de Saffat suresi 92. ayette geçtiği üzere Size ne oldu da konuşmuyorsunuz diye sordu Sağ eliyle onlara bir darbe vurdu Eline demirden bir balta aldı ve putları devirdi Sonra baltayı en büyük putun boynuna astı Sonra çıktı Kavmi yiyeceklerine geldiklerinde putlarına baktılar ve dediler ki İlahlarımıza bunu kim yapmış O mutlaka zalimlerdendir Dediler ki biz İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işittik. Sonra gidip kavmini davet ederek uyarmaya başlayınca onu yani İbrahim aleyhisselamı eve hapsettiler ve onu yakmak için çokça odun topladılar. Hatta hastalanan bir kadın eğer Allah bana afiyet verirse İbrahim için odun toplayacağım diye adak yapıyordu. Yani burada Allah bana afiyet verirse diyor. Çünkü hani şunu unutmayalım, e, her müşriğin en büyük ilahı kimdir? Allah'tır. En büyük ilah Allah'tır. Yani burada kadın Allah rızası için bir cihat menzilesinde yürüyor. Allah bana afiyet verirse İbrahim'i yakmak için ben doldum toplayacağım diyor. Yani müşrikler Allah'ı reddetmiyorlar. Allah'ın hatta rububiyet sıfatlarını yani ne demek rububiyet? Yaratması, rızık vermesi, en büyük ilah olması, hatta diğer ilahları da yarattığını reddetmiyorlar. Yani kendi ilah edindikleri nesneleri, varlıkları, Latı, Uzzayı, Mekke'vi müşrikleri de yarattığını da reddetmiyorlar. Yani her müşriğin en büyük ilahı Allah'tır. Yakılan odun yığını o kadar çoktu ki, yakınından uçan kuşların kanatları ateşin hararetinden yanıyordu. İbrahim Aleyhisselam'ı alıp ateşe atacakları yapının üzerine çıkardılar. İbrahim Aleyhisselam başını semaya kaldırınca sema, yer, dağlar ve melekler, ey Rabbimiz İbrahim senin için yakalacak dediler. Allahu Teala ben onun durumunu sizden daha iyi bilirim. Eğer sizden yardım isterse ona yardım edin buyurdu. İbrahim Aleyhisselam başını semaya kaldırınca Allah'ım Semada sen teksin, ben de yerde iman eden tek kişiyim. Yerde sana benden başka ibadet eden yoktur. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir dedi. Yine buna benzer bir sözü e, Nebi aleyhissalatü vesselam, Muhammed aleyhissalatü vesselam, Bedir'de diyor ki Allah meğer buradaki taifeyi helak edersin, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz diye dua ediyor. Onu ateşe attıklarında Cibril aleyhisselam ateşe ey ateş İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol dedi. Enbiya suresi 69. ayette geçtiği üzere. İbn-i Abbas radıyallahu anh'a dedi ki eğer Cibril ona sadece serin olmasını söyleyip zararsız da olmasını söylemeseydi İbrahim aleyhisselam soğuktan ölürdü. O gün yeryüzünde sönmeyen hiçbir ateş kalmadı. Bütün ateşler kendisinin sönmesinin emredildiğini zannetti. Ateş sönünce İbrahim Aleyhisselam'a baktılar ve yanında başka bir adamın da olduğunu gördüler. İbrahim Aleyhisselam'ın başı o adamın kucağında ve bu kişi İbrahim Aleyhisselam'ın yüzündeki teri siliyordu. Söylendiğine göre o adam gölgelerle görevli olan melekti. Sonra Allah yeryüzüne yeniden ateş indirdi ve insanlar o ateşten faydalandılar. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atanlar onu çıkarıp kralın yanına götürdüler. İbrahim Aleyhisselam daha önce kralın yanına gidip konuşmamıştı. Yani Nemrul'un yanına. Bu rivayeti de Müslüm'ün şartına göre sayısınatla İbn-i Ebi Hatim tefsirinde taberide tarihinde rivayet etmiştir. Bütün hayvanların İbrahim Aleyhisselam'a yardım etmesi... Fatih bin el-Mugira'nın azatlısı sahibi Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girince evde bir mızrak gördü. Dedi ki ey müminlerin annesi bununla ne yapıyorsun? Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki bununla şu kenelleri öldürüyorum. Zira Nebi aleyhissalatu vesselam bize şöyle haber verdi. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman keler dışında yeryüzünde ne kadar hayvan varsa bu ateşi söndürmeye çalıştı. Ama keler daha çok yanması için ateşe üflüyordu. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelerin öldürülmesini söylemiştir. Bunu da Sayı İstinad'la Ahmet bin Ambel müstedinde İbn-i Mace süneninde İbn-i sayinde Ebu Yala müstedinde Taberani Mucemül Efsat'ta rivayet etmiştir. Yine Ummu Şulek radıyallahu anhadan da daha muhtasar bir şeklini bu hadisin Buhari sayinde rivayet etmiştir. 1067 numaralı rivayet Ayşe radıyallahu anhadan Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kurbağa İbrahim Aleyhisselam için ateşi söndürmeye çalışırken keler daha çok yanması için ateşe üflüyordu. Bu yüzden kurbanın öldürülmesi yasaklandı, kelerin ise öldürülmesi emredildi. Bunu da Say-i İsnat'la Abdurrezzak Musalineh'de İbn-i Hacer'de Fethülbari'de rivayet etmiştir. İsmail Aleyhisselam'ın annesi 1068 numaralı rivayet Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh umudan, kadınların kemer kullanma adeti ilk olarak İsmail Aleyhisselam'ın annesi Hacer'den kalmıştır. Hacer kendisini kuması sareden gizlemek için bu yola başvurmuştur. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i ve onu emzirmekte olan annesi Hacer'i Şam'dan alıp Mescid-i Aram'ın bugünkü bulunduğu yerin üst tarafına Zemzem suyunun yanında büyük bir ağacın altına bıraktı O gün Mekke'de ne insan ne de su bulunuyordu İşte İbrahim onların ikisini de burada bıraktı Yanlarına içinde hurma bulunan bir dağarcık ve su bulunan bir de kırba bıraktı Sonra geri dönüp gitmeye başladı İsmail'in annesi Hacer'de onun arkasından yürüdü ve ona Ey İbrahim bizi hiç kimsenin bulunmadığı hatta hiçbir şeyin olmadığı bu vadide bırakıp da nereye gidiyorsun dedi. Hacer bu sözlerini tekrar ettiyse de İbrahim Aleyhisselam ona dönüp bakmadı. Nihayet Hacer İbrahim Aleyhisselam'a şöyle dedi. Bunu sana Allah memretti. İbrahim aleyhisselam evet dedi bunun üzerine Hacer öyleyse Allah bizi korur ve helak etmez dedi. Ve oğlu İsmail'in yanına döndü. İbrahim aleyhisselam ise yoluna devam edip gitti. Hacer ve oğlu İsmail'in kendisini göremeyecekleri Seniye denilen yere varınca Kabe'ye doğru yöneldi. Ellerini kaldırdı ve Rabbine şöyle yalvardı. Rabbimiz gerçekten ben zürriyetimden bir kısmını senin mukaddes evinin yanında ekim bitmez bir vadide yerleştirdim. Rabbimiz namazı dosdoğru kılsınlar diye artık sen insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları bir takım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. İsmail Aleyhisselam'ın annesi İbrahim Aleyhisselam'ın bıraktığı sudan içiyor ve çocuğunu emziriyordu. Kırbadaki su bitince hem kendisi hem de çocuğu susadı. Hacer susuzluktan dolayı oğlunun boynunun büküldüğünü veya ayaklarını yere vurarak debelendiğini gördü. Hacer çocuğunun bu acıklı halinden dolayı fenalaşarak yanından ayrılıp biraz öteye vardı ve o bölgede Kabe'ye en yakın olan Safa tepesine doğru gitti ve tepenin üzerine çıktı. Sonra vadiye dönerek herhangi bir kimse görebilir miyim diye bakmaya başladı. Fakat hiç kimseyi göremedi. Sonra Safa tepesinden aşağı indi. Vadiye geçip Nerve tepesine geldi. Bu defa onun üzerine çıktı. Sonra herhangi bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat hiçbir kimse göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasında 7 defa gidip geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşte insanların Safa ile Merve arasında say yapmaları bundandır. Hacer son defa Merve tepesine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine şöyle dedi. Sus iyice dinle sonra dikkatle dinledi. Bu sesi yine işitti. Bunun üzerine ey ses sahibi sesini duyurdun eğer sen bize yardım etme kudretinde kudretindeyse bize yardım et dedi. Burada yine şeye de bir işaret var istigası yani kendisinden güç yetirebilecekse kendisine yardım etmesini istiyor. Güç yetirilmeyecek kimseden yardım istemek o kimseye dair şirke dair bir inançlar beslendiğini gösterir. Yani ölüden yardım istemek ya da işte bugün malum tekerlekli sandalyede 100 yaşında bir insandan medet ummak, onu kendisini kurtarmasını beklemek o kişinin akidesinde farklı şeyler olduğunu gösterir. Burada da Hacervali demiz gayipteki bir kimse olduğu için bilmiyor güç getiriyor mu, yetirmiyor mu eğer yardım etmek ise bize yardım et diyor. Yani şartlı bir yardım istiyor. Hacer sözünü bitirir bitirmez zemzem kuyusunun yanında bir melek göründü. O melek ayağının topu veya kanadıyla yeri eşeliyordu. Nihayet orada su göründü. Hacer suyun akıp gitmemesi için havuz yapmaya başladı. Bir yandan eliyle suyun önünü tıkamaya çalışıyor, diğer yandan kırbasına su dolduruyordu. Hacer suyu avuçladıkça su kaynayıp geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah İsmail'in annesine rahmet eylesin. Eğer o acele etmeseydi zemzem akan bir pınar olurdu. Hacer bu sudan içti çocuğunu emzirdi. Melek ona şöyle dedi. Helak, ol helak olacağınızdan korkmayın. Zira burada Allah'ın evi bulunmaktadır. Bu evi bu çocuk ve babası yapacaktır. Yani İsmail aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam. Şüphesiz ki Allah evinin sakinlerini helak etmez. Beytullah'ın yeri tepe gibi yüksekçe bir yer üzerindeydi. Seller sağından ve solundan gelip onu aşındırmışlardı. Hacer bu şekilde günlerini geçirirken bir gün Cürhum kabilesinden bir topluluk veya bir aile onların yanından geçti. Cürhumlular Keda denilen yoldan gelip Mekke'nin alt tarafında konaklamışlardı. Cürhumlular orada bir kuşun havada dolaştığını gördüler ve şöyle dediler Şüphesiz bu kuş bir suyun başında dolaşıyor Biz ise bu vadede su bulunmadığını biliyoruz Bunlar bir iki gözetleyici çıkardılar Bu gözetleyiciler orada su bulunduğunu gördüler ve gelip haber verdiler Bunun üzerine Cürhumlular suyun bulunduğu yere geldiler Yurhumlar geldiklerinde İsmail'in annesi de suyun başındaydı. Ona dediler ki senin civarında konaklamamıza izin verir misin? Hacer evet konaklayabilirsiniz fakat bu suda herhangi bir hakkınız yoktur dedi. Onlar da evet hakkımız yoktur dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cüruhumiler Hacer'in bir takım insanlarla konuşmayı arzuladığı bir sırada kendisiyle karşılaştılar. Cüruhumlar Mekke civarına inip kondular. Sonra asıl kalabalık kısımlarında haber gönderdiler. Onlar da gelip yerleştiler. Nihayet Mekke'nin bulunduğu yer mamur bir şehir haline gelmeye başladı. Hacer'in oğlu İsmail yiğitlik ve gençlik çağına girmişti. Bu arada Curhumilerden Arapça'da öğrenmişti. Artık İsmail gençlik çağında Curhumiler arasında en sevimli bir simak olmuştu. Onun soyluluğu, güzel hali Curhumileri hayret içinde bırakmıştı. Bu sebeple İsmail aleyhisselam Hulu çağına girince Curhumiler onu kızlarından biriyle evlendirdiler. Hayatın bu döneminde mesut bir şekilde yaşarken İsmail'in annesi öldü. Yani burada şuraya bir daha bir özet geçelim Tekrar edelim inşallah Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere Önceki sayfalarda geçmişti Tufandan sadece Nuh Aleyhisselam ve onunla beraber olanlar kurtuldu Yani Nuh'un ailesi kurtuldu Nuh Aleyhisselam'ın 3 tane oğlu vardı Nuh Aleyhisselam dönünce Adem Aleyhisselam ve onun soyu yaşıyordu Adem Aleyhisselam ilk Nebi'ydi Nuh Aleyhisselam'da ondan sonra gelen ilk Rasuldü. Yani hem Rasul hem Nebi'dir. Rasul aynı zamanda Nebi'dir. Nuh Aleyhisselam'ın üç tane oğlu vardı. Ham, Sam ve Yafes. Nebi Aleyhisselatü Vesselam önceki derse geçmişti rivayeti. Bu yürüyü e, Araplar Sam'ın soyunda e, şeyler Sudanlılar, Habeşiler, Zenciler Ham'ın soyunda Rumlar da Yafes'in soyundandır buyuruyor. Ee, yani bugün bilimsel olarak hani bu, bu şekilde kabul ediliyor. Biz e, İsrailiyat'ta da bununla alakalı şeyler var. Ya biz burada gelene zaten Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olduğu için kabul ediyoruz onayladığı için bunu. İşte bunu taksim etmiştir tarihçiler. Türkler de Rumlar diye anılır. Onlar da Yafes'in soyundandır. Samiler, İbraniler yani Yahudiler ve Araplar Samiler denilir. Mesela bugün antisemitizm derken sırf Yahudi düşmanlığı değildir o. Yani bu İsmail İbrahim Aleyhisselam'ın soyuna düşmanlık kastetler aslında o bölgedeki insanlara. Ondan sonra e, orayı çok uzatmayalım. E, İbrahim Aleyhisselam geliyor. İbrahim Aleyhisselam ayette geçtiği üzere tek başına bir ümmettir. E, Bakara suresinde de Allah-ı işte ve men yerga bu milleti İbrahim'e illa men nefse diyor. Kim sefi olanından başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir diyor. Ondan sonra diyor ki ve la kadis safayna dünya diyor. Biz onu dünyada seçtik diyor. Yani bugün kendisini semavi dinler dediğimiz dinlerden yani ehli kitabın dinlerinden de İbrahim'e nispet etmeye kimse yoktur. İsimleri de çoktur. Hristiyanlar arasında Abram diye geçer Yahudiler arasında da İbrahim Aleyhisselam yani bütün dinlerin babasıdır yine kitabın müellifi Said Tefsir'de de e, Katade ve Ebu Aliye'de şöyle bir rivayet aktarıyor Yahudiler ve Hristiyanlar İbrahim'in dinini terk ederek Hristiyanlık ve Yahudilik bidatını çıkardılar diyor yani bu şekilde kullanması önemli, niye önemli? Hani biz bugün e, genelde öyle söylendiği için Yahudilik ve Hristiyanlar din diyoruz. Aslında onlar bir din değil o manada. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle İnne dine indallâil islam diyor. Allah katında din, tek din İslam'dır. Yani Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar din bir tanedir. Yahudilerin ve Hristiyanların çıkardığı bidattır. Yani onlar öncelikle Yahudiler zaten Yahudi değildi onlar mümindi ne zaman mümindi Musa aleyhisselamla beraberken ondan önce ondan sonra Davud aleyhisselam Süleyman aleyhisselam onlarla beraberlerken onlar hak dine mensuptu onlar müminlerdi yani Müslümanlardı teslim olmuş kimselerdi ne zaman ki İsa aleyhisselam kendi aralarından çıkıp Rasul olarak geldiğinde Nebilerini öldürüyorlardı İslailoğulları Nebilerini öldürüyorlardı. Ama bir Resul geldiği zaman, dediği zaman ben yeni bir şeriat getirdim. Yani İsa Aleyhisselam işte o zaman Allah onları e, ebedi kafir kıldı. Yani Yahudi oldular. Mümin değildir. O sonra Hristiyanlar yani İsa Aleyhisselam'ın yolunda gidinler onun zamanında müminler yani Müslümanlar o manada yani müminler derken birey birey değil. İnanan kimseler yani İslam ümmeti ne zaman ki onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmadılar onlar da o zaman Hristiyan oldular ya da Nasara oldular, farklı bir isim aldılar yani burada o rivayet çok önemli onun üstünde düşünülmesi lazım Ebu Aliye'nin onlar bidat çıkardılar demesi yani din tek bir dindir onların çıkardığı bidat onları dünya hükmünde de ebedi kafir yapıyor farklı bir mesele ondan sonra şeye dönelim inşallah İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu oluyor. Bunlardan birisi İshak aleyhisselam hanımı Sare hürvi kadın hanımı e, geçen hafta geçmişti. Bir cebbar hükümdarın yanına gittiklerinde o hükümdar Sare'ye dokunamayınca en son yollarken ona Hacer'i hediye ediyor köle olarak Hacer validemize. Hacer validemizden de Başka rivayetlerde de hani bilmiyorum ne kadar şeydir İsrailiyat mı değil mi? Hani çok geliyor Seleften de ee, hani çocuğu olmadığı için de Hacer'i aldığı söyleniyor İbrahim Aleyhisselam'ın yani Sare'nin çocuğu olmadığı için ee, Hud suresinde de geçiyor hani bu yaşıma gelmişken nasıl çocuğum olur diyor. Biz ona İshak'ı müşteri müjdeledik diye geçiyor. Sare'den İshak olmadan önce Hacer'den Hacer validemizden İsmail Aleyhisselam doğuyor. Burada geçtiği üzere İbrahim Aleyhisselam onları Mekke'ye bırakıyor. Bu arada İbrahim Aleyhisselam'ın Bakara suresinde geçtiği üzere İsmail Aleyhisselam'la Kabe'nin bina etmesi yer fev diye geçiyor ayette de veyiz yer fevudu İbrahim diye. Yani kaldırması onun temelini atması değil. Onun temeli zaten var. Çünkü sahabeden tabinden onlardan gelen rivayetlerde Kabe diyor yanlış hatırlamıyorsam yeryüzü yaratılmadan 2000 sene önce konuldu. Yeryüzü onun altından yaratıldı diyor. Yani Kabe'nin temeli var zaten. İbrahim aleyhisselam sıfırdan bina etmiyor. İbrahim aleyhisselam Kabe'yi yükseltiyor İsmail aleyhisselamla beraber. Onlar orada kaldı. Hacer validemizde İsmail aleyhisselam. Diğer tarafta Ee, Keren Diyarı'nda yani bugünkü Şam toprakları Filistin oralarda İshak Aleyhisselam var. Onun soyundan kim geliyor demiştik. İsa'nın kimdi? Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın diğer adı neydi? İsrail. İsrail. Onun çocukları da biz diyoruz ki İsrailoğulları. Kaç çocuğu vardı? 12, 12 çocuğu var. Bunlardan birisi Yusuf Aleyhisselam biri Anne baba bir kardeşi, dünyanın Aleyhisselam diğer 10 tane de kardeşi var. Yusuf suresinde uzunca kıssaları anlatılır. Bunlardan da İsrailoğulları geliyor bu 12 soydan. Mesela Bakara suresinde işte Musa Aleyhisselam zikretmiştim geçen hafta. Taşa vurduğu zaman, Issız kayaddeği zaman 12 bunlar koşarıyor. Maide suresinde Allah azze ve celle 12 nakip tayin ediyor onlardan. Yani 12 on koldan gelir İsrailoğulları ve nebilik her daim bunlardan ilerlemiştir. İsa aleyhisselam da İsrail oğlarımdandır. Yani onlardandır. Diğer tarafta bu geçen yani 2000 yıl, 3000 yıl, 4000 yıl artık ora biri bize biraz kapalı. Bu konuda hani e, Tevrat'ta, İncil'de rivayetler var. Eee tarihçilerin aktardığı şeyler var. Hani sabit olan gelenleri öğreniriz biz. O mesele değil. İşte 2000 yıl, bin yıl neyse o kadar süre boyunca Nebiler İshak Aleyhisselam'ın soyundan geldi. Bu sırada burada geçtiği üzere İsmail Aleyhisselam annesi köle olan Hacer Validemizle bu Curgumilerle tanışıp ünsiyet kurdu. Arapları oluşturdu. Onlar Hicaz bölgesinde yerleştirilir. Onlar o şekilde devam etti. Onlardan bir nebi çıkmadı. Ne zaman ki şu önceden geçen Buhtun Nasr denen Babil hükümdarı Yahudileri sürgün etti Medine'ye gelen Yahudiler de oradan sürgün edilenlerden diye geçiyor tarihi belgelerde onlar oraya yayıldı hatta onlar övündüler İslam gelmeden önce Ensara karşı Medine'lere karşı işte bir bu diyardan bir peygamber gelecek kendilerinden geleceğini sanıyorlardı ama o peygamberi Allah Azze ve Celle Yani büyük bir imtihan olarak İsrailoğulları'na ehli kitaba kimden getirdi? İsmail'in soyundan getirdi. Son peygamberi, en büyük peygamberi. Ve kimden getirdi? Köle bir kadının soyu. Yani burada şunu anlamaya da çok önemli bir mesele var. Bugün dahi bu aslında bir nefis imtihanıdır Allah Azze ve Celle'nin. Kime? Batıya yani e, batıya yayıldığı zaman Hristiyanlık İslam dinine nasıl bakılıyor zaten bir kölenin çocuğundan doğmuş bir soy Araplar Bedeviler hakikaten Arapların da dünyaya hiçbir faydası yok baktığınız zaman yani İslam'dan önce yani bir tane şöyle bir kalem armağan etmemişler yani hiçbir icat hiçbir şey yok hani o kafadan baktığınız zaman kendi aralarında kendilerine faydalı olan ilimleri var, şiiri var, edebiyatı var. Yani oradan çıkmamışlar. Bedeviler zaten büyük çoğunluğu çölde yaşıyorlar. İşte en medeniisi Kureyş. Buradan bir peygamberin gelmesi ve bu peygamberin hem insanlara hem cinlere gelmesi ve ona tabi olmayanın kesinlikle başka bir yolunun kabul edilmeyeceği. Yani Hristiyan Hıristiyan kalamaz artık. Yahudi Yahudi kalamaz. Sen onların diliyle O gelen köle kadının oğlu, onun soyundan gelen dedevi araba, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı onların diliyle tabi olmak zorundasın. Bu da büyük bir imtihandır. Yani nefis imtihanıdır aslında. ya yani Bugün bile hani Hristiyanlık öyle çok akidevi ya da e, büyük inançsal farklılıktan dolayı İslam'a tabi olmuyor değiller. Bu tamamen bir kültürdür. Yani onların kültürüdür biz Arap'ın dinine tabi olmayız şeyidir yani bunun dinle şeyle alakası yoktur bu bir kibirdir Yahudilerin yaptığı da öyledir yani Yahudilerin oradaki Medine'deki Yahudiler ki onlar Araplaşmışlar ona rağmen bunu kabul etmiyorlar yani bu mesele önemli böyle bakıldığı zaman ee, İslam içinde bakalım meseleye bir yanda diğer tarafta kim var? Tersler var Yani bugünkü İran, onun devamı. Persler dediğimiz imparatorluk, tarihin en kudretli, en büyük imparatorluklarında. Yani dünyaya kök söktürmüş, savaş, sanat, işte edebiyat, tarih, ilim, kültür, her şeyde dünyada önüne gitmiş, 5000 3000-5000 yıllık bir imparatorluk. Araplar onların kölesi mesabesinde. Ömer radiyallahu anh ne zamanki şeyi fethettiği zaman... Kadisiye'de İran'ı, Pers topraklarını fethettiği zaman onlar mecbur kalıyorlar. İslam'a giriyorlar. Aslında girmiyorlar. Kendi dinlerini yaşamaya devam ediyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Şialığı çıkarıyorlar. İslam'la alakalı yok aslında. Kendi eski dinlerine geri dönüyorlar. Ama bunlar Yahudi ve Hristiyan'dan farklı olarak en azından zındık olmayanları Müslüman Oluyor zahiren. Aynı şekilde Türklere bakın. Türkler kabul eder mi arabı O da etmez. Niye etmez? Onun da kendi bir şeyi var. arabı niye kabul etsin? Orta Asya'dan gelmiş Anadolu'ya. Savaşmış göçebe. O da kök söktürmüş onlarca kavme. Kahraman, yiğit, Oğuz destanları falan. Kuteybe diye bir Arap gelecek. 750 senesinde. Kılıçtan geçirdim diye. Onlar bırakacak atalarının dinini kaç bin yıllık gök tanıdığını bırakıp İslam'a girecek. böyle bir şey yok. Yani giriyor siyaseten giriyor, mecburengiriyor. Onlar neyi çıkarıyor? 300-400 sene sonra tasavvufu çıkarıyor. Tasavvufla aslında kendi dinini yaşıyor onlarda. Yani her kavim aslında atalarının dininde bir şekilde devam ediyor. Nadir, istisna Allah'ın rahmet etti insanlar hariç. Yani kavmiyetçilik böyle bir beladır. Basit bir şey değildir. Kureyş'in yaptığı, Türk'ün, Fars'ın, Batıl'ın yaptığı temelde aynı şeye dayanır. Yani bu kibire dayanır. Bunlara inşallah dikkat edelim, düşünelim yani. Neredeydi ki? Yani? Hacer şu rivayette de bitirilmiş. Hacer 90 yaşına girmişti. Onu Kâbe'nin bitişinde bulunan ve Hicri İsmail diye anılan yere gömdüler. İsmail aleyhisselam evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam bırakıp gittiği oğlunu ve karısını arayarak, gör, arayarak görmeye geldi. İsmail aleyhisselam o sırada evde yoktu. İsmail'in nerede olduğunu karısına sordu. O da rızkımızı tedarik etmek üzere gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam geçiminiz durumunuz nasıldır diye sordu. İsmail'in karısı şiddetli darlık içindeyiz çok kötü bir durumdayız diye şikayet etti İbrahim Aleyhisselam kocan geldiğinde benden, benden selam söyle ve ona de kapısının eşliğini değiştirsin dedi İsmail Aleyhisselam geldiğinde babasının eve gelip gittiğini evin içinde duyduğu güzel bir koku gibi emarelerden anlar gibi oldu da karısına dedi ki evimize gelen oldu mu evet şöyle şöyle şekilde yaşlı bir kişi geldi Bana seni sordu. Cevap verdim. maşiyetimizi sordu. Ben de şiddette darlık içinde olduğumuzu söyledim dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam sana bir şey vasiyet ve bir söz tevdi etti mi diye sordu. O da evet bana sana selam söylememi ve kapının eşini değiştir dememi tembih etti dedi. Sonra İsmail aleyhisselam karısına o gelen ihtiyar babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiştir. Artık sen ailenizin evine gidebilirsin dedi Onu boşadı ve C Cürhumilerden başka bir kadınla evlendi İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet kadar Uzaklaştıktan sonra yine geldi Yine evde İsmail'i bulamadı İsmail'in karısını yani sonradan evlendiği karısının yanına girdi Ona da İsmail'i sordu O da maaşiyetimizi temin etmeye gitti dedi İbrahim nasılsınız? ''Geçiminiz, durumunuz iyi midir?'' diye sordu. İsmail'in karısı, ''Biz hayır, saadet ve bolluk içindeyiz.'' diye Allah'a hamdü sena etti. İbrahim aleyhisselam, ''Ne yiyip içiyorsunuz?'' diye sordu. ''Kadın, et diyoruz su içiyoruz.'' dedi. İbrahim aleyhisselam, ''Ya Rab bunların etlerini ve sularını mübarek kıl. Onlara bereket ihsan eyle.'' diye dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İbrahim zamanında Mekke civarında hububat bilinmiyordu. Eğer o tarihlerde ve oralarda hububat bilinseydi İbrahim hububat hakkında da dua ederdi. İbrahim aleyhisselamın bu duası bereketiyledir ki et ile su Mekke'den başka yerlerde yani o civarda Mekke'deki kadar hiçbir kimsenin sıhhatine iyi gelmez. İbrahim Aleyhisselam gelinine kocan geldiğinde ona selam söyle ve onu kapısının eşiğini yerinde tutsun diye emreyle dedi. Sonra İbrahim Aleyhisselam Şam'a döndü. İsmail Aleyhisselam geldiğinde evimize gelen oldu mu diye sordu. Karısı evet güzel yüzlü bir ihtiyar geldi diye İsmail'e o kişiyi met etti. Kadın şöyle dedi seni sordu ben de rızkımızı tedarik etmeye gitti dedim geçimimiz nasıldır?'' diye sordu. ''Ben de hayır ve saadet içindeyiz.'' dedim. Sonra İsmail aleyhisselam ''Sana bir şey vasiyet etti mi?'' diye sordu. O da ''Evet, o muhterem ihtiyar sana selam söyledi ve kapının eşiğini yerinde tutmana emreyledi.'' dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam hanımına işte o babamdır, sen de evimizin eşiğisin. Babam bana seni hoş tutmamı, iyi geçinmemi emretmiştir.'' dedi. Sonra İbrahim Aleyhisselam yine bir müddet daha oğlundan ve ailesinden uzakta yaşadı. Ondan sonra Mekke'ye geldi. O sırada İsmail Aleyhisselam zemzem kuyusunun yakınında büyük bir ağacın altında okunu yontup düzeltmekteydi. İbrahim ve İsmail Aleyhisselam babasını görünce hemen kalkıp babasına karşı muhtat olan sarılmalar ve el yüz göz öpmelerde bulundular. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna ''Ey İsmail allah Teala bana muazzam bir iş emretti'' dedi. İsmail aleyhisselam da ''Babacığım Rabbin ne emrettiyse o emri yerine getir'' dedi. İbrahim aleyhisselam ''Fakat bu işte sen bana yardım edeceksin'' dedi. İsmail aleyhisselam ''Babacığım ben sana her veci yardım edebilirim'' dedi. İbrahim Aleyhisselam'da Allahu Teala burada bir beyt yani ev yapmamı emretti. diye etrafında yüksek çevir tepeye işaret etti. İbrahim ile İsmail Aleyhisselam işte orada Kabe'nin esasını kurup duvarlarını ver. İsmail Aleyhisselam taş getirirdi. İbrahim Aleyhisselam da binadırdı. Nihayet beytin binası ilerleyip duvarları yükseldiğinde İsmail aleyhisselam bugün ziyaret edilen malum taşı getirdi. İbrahim aleyhisselam da onu ayağının altına iskele olarak koydu. Üzerinde inşaata devam etti. İbrahim aleyhisselam yapar İsmail aleyhisselam da taş verirdi. İnşaat tamam olduktan sonra baba oğul Pakara suresi 127'de geçtiği üzere Rabbimiz bunu bizden kabul et. Şüphesiz küpesiz kilsin. Her şeyi işitensin, bilensin diye dua ettiler. Bunu da bu sayesinde Taberi de tefsirinde rivayet etmiştir. Burada duralım işullah. Subhanakallahü ve bihamdik <Sessizlik> ve eşhedü en la ve estağfiruke ve